kalplerinize ve amellerinize bakar. Yine Tabarani'nin tahric ettiği Ebi Malik eş gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnna Allah la yanburu ila acsa mikum ve la ila ahsabikum ve la ila amwalikum ve lakin ila kulubikum. Fe men kana kalbun salihun tahannane aleyhi ve inne ma antum banu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 kalpten azalar üzerinde halkça da görülen ve kalpte tap olan takva derecesine bakar. Demek kalp Allah'ın nazargahıdır. Gayretli olduğundan gayrisini orada kabul etmez. Munavi ve Gümüşhanevi İmam Gazali'den naklen diyorlar ki Hayret ve hayret! Mahlukun nazargahı olan yüzün temizliğine insanlar sürekli çalışırlar da Allah Teala'nın nazargahı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 Feman kana yercu liqa'i rabbih fe liyamal amelen salihan ve la yuşrik bi ibadeti rabbih Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ve arzu ediyorsa güzel bir amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir kimseyi ve hiçbir şeyi ortak tutmasın. Yine En-Nisa 1. El-Ahzab 52. ayetlerinde Cenab-ı Hakta ala inna'llaha kana aleykum raqiba.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 Adapter